org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlara ait reçetelerin turlu ve sıralı sistem kapsamında karşılanması hakkında. Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlara ait reçetelerin turlu ve sıralı reçete dağıtım sistemi işleyişi şu şekilde olmaktadır. İstanbul genelinde organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlara ait reçetelerin dağıtımı halen birinci turda devam etmektedir. Birinci turda sisteme kayıtlı tüm eczaneler reçete karşıladıktan sonra ikinci tura geçilecektir. İkinci tura geçildiğinde tüm eczanelere sistem tarafından yeni bir 3000 TL'lik limit tanımlanacaktır. Sadece organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlara ait reçeteler bu düzenle İstanbul'da bulunan eczaneler tarafından karşılanacaktır. Eczanenin organ nakli kotası dolmamış ise Eczanesine organ nakli reçetesi gelen meslektaşımız odamız organ nakli reçete dağıtım bürosunun e, 0212-217-6191 nolu telefondan dahili numaralar olan 153, 170 ve 173 nolu telefonlardan arkadaşlarımıza ulaşacaktır. Eğer eczane kotasını doldurmamış ise merkez büro tarafından organ nakli reçete dağıtım sistemine reçete girişinin yapılabilmesi için Eczanenin Türk Eczajlar Birliği Pharma Inbox Reçete Tevzi Sistemi reçete giriş ekranı açılacaktır. Eğer eczanenin organ nakli kotası dolmuş ise Kotası dolan eczane odamız organ nakli reçete dağıtım bürosunu yine aynı telefon olan 212-217-6191 ve dahili 153, 170 ve 173 nolu telefondan arayarak reçete karşılamaya uygun en yakın eczane hakkında bilgi alabilir veya bu bilgiyi kendi ekranlarından eczacılarımız görebilir. Eğer ilçede kotası dolmamış veya yakındaki eczane yok ise mutlaka merkez büromuzu bu konuda haberdar etmesi gerekmektedir ve e, bu zorunlulukta 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü 2-4'ün 7. maddesi gereği zorunlu olmaktadır. Meslektaşlarımızın herhangi bir hasta mağduriyetine yol açmamak için 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu protokolünde belirtilen kurallara ve tarafımızca yapılan duyurulara uygun davranmalarını önemli hatırlatırız. Bugünün sorusuyla sizlerle birlikteydik. Bir sonraki soru-cevapta görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru-Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Hüncan'ın Kılıç